الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله الفرد الصمت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وهاديا للبشرية أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه Bİ SIDKİN VE İHSANİN İLE YUMMİ DİN EMA BAĞDU FEİNNE ASLAQAL HADİTHİ KELAMULLAH VE KHAYRAL HADİ HADİ MUHAMMADİN SALLALLAHU ALEYHİ VE ALEHİ VE SELEM Esma derslerinin 25. dersindeyiz. Allah'ın güzel isimleri Derslerinde. 71. Birinci isimdeyiz. 71. isim Allah'ın güzel isimlerinden El-Mennan. El-Mennan. Bir sefer Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak geçiyor. men kelimesi Kur'an-ı Kerim'de fiil olarak geçer, isim olarak geçmiyor. Ama hadiste İsim olarak geçiyor. Mennan. Mennan nedir? Şimdi luguat ceyden terim anlamında fark var. Aslında şeriatte gayde nedir? Gayde biz bir ismi, bir meseleyi şerin ölçüsüne göre anlarız. Onun tanımı, onun tarifi onun tevri e, olan e, e, şeriatin tanımına göre anlarız. Ama lugatça ihtilaf etse biz şeriate boyun eğeriz. Lügatça devlet işi kadar. Namaz gibi namaz dedik. Lügatça de duadır ama terimi, şerii terimde nedir? Namaz bir ibadettir. Özel zamanı var, özel mekanı var, özel hareketleri var, özel dualar. Evet. Mennen <gülüyor> <gülüyor> lugaccede çeşitli anlamları geliyor. Ama bizim kullandığımız dilde minnet bir minnet ediyorsun. Men diyorsun, Yani minnet ediyorsun. Bunu Kur'an-ı Kerim'de kullanıyor ama bu lügat celim mennen yeminü aleikum menni diyor bize. Yani veriyorsan mennetme. Yani aşaklama, başına takma. Bu konuda lügatte kullanılır. Ama Allahu Teala'ya Allahu Teala için kullanılırken mennen değişik bir anlamda kullanılıyor. O da nedir? Yani Allah subhanahu ve teala ihsan sahibidir. Mennen Aslında cismin de ortak noktası nedir? Vermektir. İnsan insana verirken bu veriyor. Minnet edip veriyor. Üstten veriyor. Üstten veriyor aşağıya. Her zaman böyledir. Yani bir tane bir taneye bir şey verse üstten verir al al. Onun için diyor, veren el ol alan al, olma. Yedil ulyah خَيْرٌ مِنْ يَدُ الْسُفْلَ Yüksek el aşağı elden daha nedir? Khayrlidir. Mesele nedir? Vermek, almakla ilgilidir. Ama her zaman İslam neyi teşvik ediyor? Vererken sağın verdi, solun bilmez. Demek ki al demek, üstten vermek nedir? İslamiyet'te nedir? Hoş görülmemiş ne vereceksin çaktırmadan ben elin arkası izah onun için biz hocalarımızdan e, büyüklerimizden gördük bir tane yardım ederken bir ikramla bulunurken böyle elinde tutar paradır para değil böyle cebine sokar yani alan da bilmesin bu mendir ama Allahu Teala da veriyor kul da veriyor ama Allah-u Teala'nın vergisi nedir İhsandır. Allah Teala ihsannen veriyor. Karşılıksız. Verir. Ama kul karşılıklı veriyor. Niye veriyorsun sen ona? E bu benim için çalışsın. Ya yani veriyorum, sadake ediyorum bu. Yen yani de veriyorum, Allah emretmiş bana. Bu cerme bir görevdir veriyor. Allah Teala mennendir, yani ihsanı boldur. Verir. Verir içinde ne yapar? Seni ez, ez, eziklik hissettirmez Rabbil Alemin. Onun için çafire de veriyor. Çafire bile veriyor. En yani Allah Teala hem çafire verir gibi, Hem de çime verir? Mumin'e verir. Onun için Allah Teala mümin için hakiki mennendir mendendir. Allah Subhanahu ve Teala e, ayette geçtiği gibi Ali İmran'da laqad mennallahü alel Allah Subhanahu ve Teala müminlerin üzerine ne yaptı? etti. Neydi mennin? İhsanı neydir? İkramı neydir? İzba'a fihim rasulen min enfusihim. Kendi nefislerinden bir peygamber gönderdiler. Bu nedir? Hem veriyorsun sen de hakikatini veriyor. Yani gözünüzün önüne koyun Araplara Faris'ten yani Rum'dan bir elçi gelmiş. Ne olurdu? Eziklik hissederdiler. İçlerinden bir tane getirdi olan evet. Bu nedir? Mendir. Ama bu menni Allah Teala edep ikramı ile, Allah Teala kafire de verir. Rızkını verir. Biz de Mükellefiz. oğlu ne yapsın? Versin. Verme sıfatında Allah'a benzesin ama üstünlük Allah'a hazdır. Değil mi? Rabbil alemin verir. Yaratandır. Sen bir aciz kulusun. Sana veriyor minnette yapmıyor. Mennetmiyor. Ama sen ne yapacaksın? Rabbil alemine uyacaksın burada. Kerim olacaksın. Davamlı vereceksin. Ama ben ne demesin? Ben olsa Allah'a hastır. Evet 13 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste ne diyor? Allahumma inni es'eluke. Hatta bir gün bir Arabi bedevi bakmış bu duayı yapıyor. Allahumma inni es'eluke ilahi ben senden soruyorum. Bi enne lekel hamdu lilla ilahe illa ente. Senden soruyorum ki bütün hamd sana mahsustur. İlla ente sadece sana mahsustur. Sen o çisin, mändansın. Bediü's semavati vel ard. Ya zal celal ve'l ikram, ya hayyü ya kayyum. Bu duayı yapıyorum. İçinde de menden geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu adam Allah'ın ismi azamiyle sordu. Ki ismi azam nedir? Allah'a ne sorsan muhakkak isticabi edersin. Burada kaç tane isim geçiyor? İsa, i̇smi azam hangisidir? Belli değil ama demek ki menen var için içinde önemli bir isimdir. Belki da ismi azam. Onun için mennen sadece hadiste geçiyor. Ayette ne geçiyor? Menne. Allahu. Allah Subhanahu ve teala ne yapar? Menn eder. Birçok ayette men ayeti geçiyor. Allah teala yemunnu aleykum. Allah teala sizi ihsanıyla fazlıyla veriyor. Onun için senin üzerine bir nimet geldiğinde ne dersin? Bu Allah'ın bir fazlıdır, nimetidir, minnetidir. Ama sana bir insan bir şey verse dersin bu adam bana minnetten verdi. Olmaz. Minnet burada ne anlarır? Yani üstünlükle verdi beni. Ama Allah-u Teala'da fazlıyla olur? Bu nedir? Menden'dir. 13 Allah'ın güzel isimlerinden Mennen çocuklarımızın da adını koyabiliriz Abdülmennen var mı Türkiye'de Abdülmennen? çok, çok az ama güzel isimlerden birsidir ha? Abdülmennen, Abdülmennen Hoca var evet Kubriş'te Abdülmennen hocamız var Allah onu muvaffak eylesin hı hı. Mennen Allah'ın güzel adlarındandır Anlamı gelir, ikramı boldur, kulların üzerine ikramı nedir? Boldur. İyidir, biz menneni bildik. allah Teala bize, ha hak etmediğimiz halde bize ihsan ediyor. Buna benden diyorlar, hak etmediğimiz halde. Veriyor. Eydi bu ne gerekir? Bu ismi nasıl hayatımıza, güncel hayatımıza yansırız, inancımıza yansırız? Ki Rabbil Alemin hakiki kulu olalım. Bir, dedik sevci. allah Teala bize hak etmediğimiz anda bize veriyorsa, ne yaparız bunu? Çok severiz. Sevgi de kuldan, yaratanın arasında ne olur? He? Hediye almakla ne olur? He? Laftan olur? Hayır. Kuldan sevginin, e, kuldan halikin yaratanın arasında çi sevgi neyden olur? Kulluğu yerine getirme. Yani sen efendinin sözüne uysan, patronunun sözüne uysan sen puan kazanırsın. Yaratanın da emrine uyacaksın. Sen ne olursun? Sevgide zirveti kazanırsın. O zaman ne olur? Biz bu menden bize minnetsiz veriyorsa bunu çok severiz. O zaman kulluğumuzu da yerine getiririz. İyidir. Allah subhanahu teala mennendir veriyor. İhsan ediyor. Cafire bile veriyor. Sen hak etmediğin anda sana veriyor. Kim hak etmiştir Allah'ın nimetini? Kim hak etmiş? Allah sana bu organları içinde çalışıyoruz, sağlıklı. Ne zaman farkına varıyorsun sen sağlıklısın? Ne zaman bir hastayı gördün? Ne zaman baktın bir tenenin böbreği yoktur? Böbrek arıyor taksın böbrek. Böbreği durmuş. Ne zaman baktım bir tane devamlı mide ağrısı var. Ne zaman baktım bir tane kanser var. Ne diyorsun? Aham hamdolsun ben şükür olsun sağım. Onun için biz mennen isminin hakikatini bilsek ne öğreniriz arkadaşlar? Tavazü. Şuurlu oluruz. Allah Teala bize veriyor hak etmediğimiz anda. Ne yapacağız o zaman? Biz de mutavazı oluruz. Allah bize temkin verdiğinde cabarut, calallanmarız. Calallanmarız. Değil mi? Furanlaşmarız. Allah bize imkan verse, elimizin altında insanları verse, biz ne yaparız? Tavazi oluruz. Özellikle Allah bize mal verse daha mutavazı olur. Otorite gücü verse ne oluruz? Yine daha mı tavazı oluruz? Çünkü bizim Rabbimiz kimdir? Mennendir. Mennanı hakikaten anlamayan ne yapar? Çok zalim olur. Çok minnetkar olur. Adam sene kendi emeğini bile verse minnetle verir. Yok mu böyle işverenler çok? Var. Kendi emeğini bile alıyorsun ondan minnetle verirsin. Ama hakiki mennene anlayan ne yapar? Mütevazi olur. Alçak gönüllü olur. Sağalı verse so solalı bilmez. Tavazidir. Çünkü sen kimi taklit ediyorsun burada uyursun? Rabbil alemine. Rabbil alemin hak etmediğinin anda sana her nimeti vermiştir. Hatta cennete bile ameline giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kimse cennete ameliyle girmez. Sahabeler hemen dikkat. Kulağları dik oluyor. Hemen akıllarına kim geliyor? İmamları. Allah'ın en sevgili kulu ki örnektir Rabbil Alemin diyor. Anlıyorlar da meseleyi. Sen istisna demiyorlar. Diyorlar ya Resulallah sen de mi? Yani anlamışlar umumdur ama tekit ediyorlar. Anladılar. Hiç kimse girmez. Resulullah da dahil. Ama tekkid etsiler. içleri rahatlasın. Yani bilsiler ki o kadar vahimdir mesela. Ve biliyorlar ama kalpleri itminen olsun. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de. Evet ben de demiyor. El hareketi de yapıyor Resulullah. Elini başına koyuyor. Ben de. Yani ben. Muhammed olarak ben. Biz diyoruz ben de evet. Aynen böyle. Ben de diyor. İlleci Allah'ın Rahmetiyle diyor. Bildik o abid 70 sene ibadet yapıyor. Rabbil alemin karşısına geliyor. Diyor ey kulum seni rahmetimle yoksa amelinle. Adam 70 sene başını sücdeden kaldırmamış. Hiç kimseyi de görmemiş. Hep ibadet etmiş. Vallahi diyor ya Rabbi, ben hep ibadet ettim. Amelimle yap beni. Tamam diyor. Terazi kuruluyor. Rabbil alemin diyor 70 sene amelini koyun bir tarafa koyullar Terezi'nin bir tarafı tak diye ağır basıyor. O bir tarafına koyarım, koyalım? Bir gözünü çıkartın. Göz nimetini koyuna bir terezi. Göz nimeti ağır basıyor. Kaç tane organ var bizde gözünü haldeyinler? Bu bir gözünü koydurlar. Hemen ağır basıyor. Amelleri ne olur? sene amel yok olur o nimeti. Atımına bunu Okulda bakıyor iş vehimdir mi? emir çıktı ateşe, o zaman gafururrahime dönüyor. Ya Rabbi, ben hata yaptım. Beni rahmetinle affet. rahmetin hesaba çek. O zaman Rabbil Alemin affediyor onu, cennete gönderiyor. Gördük mü? Onun için insan mutavazı olması lazım. Minnet ne diyor? Sadakalarınızı aziyetle, minnetle iptal etmeyin. Ayette geçti mi? Ve sadaka veriyorsun ama minnetten veriyorsun, üstünlükten veriyorsun. Hatta selefi salihin ashabi kiram ve uyan tabi'in, etiba'u tabi'in, dört imam bunların hayatlarında görüyoruz, bakıyoruz, ne kadar sağ verinde sol bilmiyor. Hatta alimler demişler ki bir insana bireylikte bulundu. Eğer başka zaman o adamı görüp salam veriyorsun, geçiyorsun, o salam ona aziyet verirse o salamdan da kaçınacaksın. O eziklik hissediyorsa, o salamdan dolayı, o salamdan da bile kaçın. Ne kadar minnet insanı ne yapar? İptal ettirir. Çünkü Rabbil Alemin hak etmediğin halde, Kuluna bol bol veriyor. İhsanı boldur. Sen nasıl Allah'ın amanatçı olduğu malı vereceğim minnet ediyorsun. Kim verdi selamını? allah Teala. allah Teala da alabilir senden. Ama bu dünya imtihan dünyasıdır. Evet. Bunu da bildikten sonra sonra her şey Allah'ın elindedir. Minnet sahibi odur. Allah verse minnetiyle verir. Rahmetiyle verir. İhsanıyla verir. da boldur. O zaman biz ne yaparız? Sebeplere sarılmarız. Burada bir itikadi ders çıkıyor. Sebepleri alırız ama sebeplere sarılmarız. Kime sarılırız? Mennan. Ya Mennan. Ya Hayyu, Ya Kayyum. Ya Erhamer Rahim. Buna sarılırız. Her şey onun elindedir. Sebep nedir? Sebep Allah-u Teala'nın kurduğu bu dünyanın sistemidir. Bu dünyada bir sebep alırız. Sebepten amel ederiz. O kadar. Gerisi sebeplere inanmazız Bize sebep vermez. Biz sebebi almakla mükellefiz. Yoksa alimler ne demişler? Sebebi alazın, sebebi de inkar edersin. Yani sebebe küfür edersin. Küfür söyleme babinden değil, inkar babinden. Yani ben sebebi alıyorum ama sebep beni kurtarmaz. Sebep Allah'ın Allah'a emrettiği için alıyorum. Yoksa her şey Allah'ın emrindedir. Allah sebepsiz de kurtarabilir. Ama bu dünya sebepler dünyası. Onun için mennen meselesini alsak biz e, hakkıyla anlasak hakkıyla hayatımıza Versen ne olur? Allah'ın sevgili kulları olur. Men etmeyeceğiz. allah Teala çünkü bazı alimler diyorlar mennenin anlamı mennenin anlamı sormadan verendir. Anlatabildim? Yani bir denenin ihtiyacı var. Bir şeye istiyor, sorsun, soramıyor. Onun adabı, ahlakı, yen, ezikliği soramıyor. Sen onun ihtiyacını anlarsın, sormadan ona verirsin. Asıl menden budur. Bu da kimin sıfatıdır? Rabbil aleminin. Sen Rabbil alemine sormadan sana hayat vermiş, sormadan sana sıhhat vermiş, sormadan sana rızkını veriyor. Onun için da asıl menden olması için ne yapacaktır? İnsanları hakiki menden olmak için insanlara sorma ezikliğini yaşatmayacaksın. Hakiki muhsinler budur. Hakiki müminler budur. Sen araştıracaksın. Ahmet'in ihtiyacı var mı? Yok Ahmet gelsin sen haberdar Haberdar değilsin ondan. Gaflettesin. İhtiyacı var. Zorda kaldı, geldi senden istemeye. Halbuki sen gidip onu araştıracaksın. İhtiyacı varsa eline sıkıştıracaksın. allah Teala'nın ismi kelimini, menneni anlasak halimiz bu olur. Anlamasak ne olur? Ve ben ne? Çalışsın. Bana ne? Gitsin. Ben ne yapayım? Allah kısmetini bu kadar vermiş. Cahilce insan konuşuyor. Allah hepimize benden sifatını hakkıyla anlayıp onu hayatına yansıtanlardan eylesin. Evet. 72. Allah'ın güzel ismi el muhaymin. el muhaymin Bir sefer Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Muhayminin çok anlamları var. O da Haşir surasında meşhur dedik. Akşam namazından sonra müezzin okur ya. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâ hu el-melikul-kuddûsusselâmul-mu'minul-muhayninu el-muhaynin Nedir el-muhaynin? <gülüyor> Mahlukatı gözetip kuruyan. Türkçesi böyleymiş. Eyyub Bey'e böyle bize medet verdi. Evet. Aslında muhayminin bir birçok anlamı var alimler diyorlar. Çok anlamı var. Bir kısmı uyuşur, bir kısmı uyuşmuyor. Uyuşan nedir? Cenelde genelde şer'i terime yakındır. Ne dedik? Mahlukatı gözetip kuruyandır. Birçok anlamı var. Biri diyor şehittir. Şahittir yani. Mahlukatın bütün ameline şahittir. Biri diyor rakiptir Allah Teala. Muhayminin anlamı rakip nedir? Rikabet ediyor. Her şeyi gözetim altındadır. Biri diyor hafızdır anlamı. Hafız nedir? Her şeyi hafız etmiştir. Biri diyor ki en önemlisi budur. Muhayminde cizli meseleleri bilir. O da nedir? Kalblerdekini bilir. Kimse kalblerdekini Allah'tan talep bilmez. Bu da nedir? Gizli meseleler Muhaymin'dir. Demek ki Muhaymin ismi Allah'ın bu güzel ismi nereden alınmıştır? Heymene, Arapça. Heymene nedir? Yani bir şeyi üstünlenme ondan üstün yoktur. Yani bir tane bir tane en güclüdür. Ondan güçlü yoktur. Kimse onun bileğini bükemiyor. Demek ki kimse onun önünde duramaz. Bu nedir deriz? Bu deriz bu şahıs gücüyle kuşatmış, Ataratüsünü koymuş. Hiç kimse onun karşısında duramıyor. Bu heymenedir. Muheymin de buradan alınmış. Allah Subhanahu ve teala nereye heymenet yapmıştır? Bu evreni. Onun için ne dedi Eyyub Kardeş Kürcesi nedir? Gözetip Mahlukatı gözetip koruyandır. Muhayymin. Mahlukat nedir? Allah Teala hariç her şeyin mahlukattır. Hepsinin nedir? Üzerindedir. Eydir olabilir. Bir tane devlet başkanıdır. Devlete hakimdir. Ama çok zaman altından su veriyor haberi yoktur devlet. O bakan yürütüyor, o bakan bilmem ne yapıyor, akrabasını hapishaneden kurtarıyor, başın haberi yoktu. Ama sonuçta o nedir, devlet başkanı, kraldır, cumhur her neyse. Ama Allah Teala muhaymin ise miskal zerre yaprak düşmez ağaçtan illa Allah Teala'nın nedir izni olmadı, haberi olmadı, imkan yok. İşte bu da nedir? El-Muhaymin. Muhaymin nedir arkadaşlar dedik? Heymenet sahibidir, üstünlük sahibidir. Eydir nere? Bu evrende. Bu evrende istediğinden başka bir şey olur mu? Olmaz. Bu evrende Allah Teala ne istese o olur. Ve, ve kulları ne yapıyorsa ondan haberdardır. Hatta öyle haberdardır ki Kıyamet gününde hayvanları getirir kısas yaptırırlar. Hadiste geçtiği gibi boynuzlu boynuzsuza boynuz atmışsa kafa gel bakın niye sen boynuzluydun, o boynuz yoktur, ona boynuz attın kafayı sen. Ocağını sararlar. Çoğ hayvandır adı üzerinde. Allah bizim için yaratmış, keseriz, video. Biz onu keserken ruhunu alıyoruz bak. Allah Teala bize ne yapıyor? Ecil veriyor. Neden? Çünkü biz allah Teala bizim için yaratmış onu. Ama bir insanın ruhunu alsan, bir insanı katletsen, öyle bir yer üzerinde bütün insanın insaniyeti katletmiş, Onun vabanını alırsın. Ayette geçtik icin. Ama bir kafiri katletsen, böyle geçir onu. Neden? Onu da Allah emretti. Bak gördün mü? Her şey Allah'ın elindedir. Muhaymindir. Heymenet sahibidir. Hiç kimse bir şey edemez yer üzerinde illa ki Allah subhanahu teala'nın haberi olmasa. Allah subhanahu Taala bir evreni yaratmış. Üstün kudret, üstün hakimiyet de onundur. İşte heymene, muhaymin buradan alınmıştır. En önemlisi de nedir? Alimler dedikleri allah Teala gizlileri bilir. Yani bu evrende hiçbir şey olmaz illetki allah Teala'nın haberi olsun. Bu Muhaymin'dir. Onun hiç Allah'ın güzel adlarındandır. Abdil Muhaymin. Bu da güzel bir ad. Türkçe'de bu da yok. Abdül Muhaymin. Evet. Biraz ağır olur ama Arap aleminde var. Eydir muhimin dedik Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Haşir Suresi'nde 23. ayette. Bunun anlamını bildik. Allah Subhanehu ve Teala her şey onun elindedir, her şeye rakiptir. Her şeyi biliyor, her şeye şahittir. Gizli bir şey yoktur onun. Bu da Allah'ın güzel isimlerindendir, güzel sıfatları. Fayda ne diyor? Allah'ın isminden sifatlar çıkar. Ama sifatlarından isim çıkartamayız. Onun için birçok isim sifattır aynı zamanda. Eydir bunu nasıl hayatımıza yansıtırız? Muhyminin. allah Teala dedi her şey onun kudret altındadır. isteği altındadır. Hiçbir gizli şey yoktur. Allah nedir? Rakiptir. Bizi gözetiyor. Hiç kimse onunla izinsiz bir şey yapamaz. Her şey onun el altındadır. Her şey onun kudretindedir. O olmasa hiçbir şey olmaz. O olmasa, onun izni olmasa bir bardağı buradan kaldırıp ona koyamaz. Bir ağacın yaprağı ağaçtan düşmez. Ki hesapsız yapraklar var bu evrende. Böyle bir Rab, böyle bir rikabeti var. Biz onun için ne yaparız? Helvette kalsak, he? gizli kalsak ona isyan eder miyiz? Etmez. Eğer bu muayymini anlıyorsak. Allah Teala her şeyi biliyor. Dedik kalpte muayyiminin bir anlamı, hakiki anlamı, kalbin gizlilerini bilir. O zaman ben yalnız kaldığımda, kimse beni görmediğimde günah işler miyim? Muhayymini biliyorsam işlemem. Allah'tan korkarım. Muhayymini biliyorsam, gıybet etmem. Muhayymini biliyorsam, nemmamlık yapmam, yalan söylemem. Çünkü her şeyi biliyor. Her şey onun elindedir. Gizli günah etmem. gözümden hıyanet etmem. Bu nedir? Muhymindir. Bunu böyle anlasak böyle hayatımıza yansıtırız. Ayrıca zulmetmem. Hıyanet etmem. Her şeyi dört dördlük yaparım. Neden ihsan derecesinde olanlar he? ihsan derecesine varmışlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açılıyor. İhsan derecesi nedir ya Resulullah? Diyor ki sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görürcesine ibadet ediyor. İşte muhaymin de yerine getirsek ihsan derecesi adayı oluruz. Allah hepimizi o adaylardan eylesin. Eydir böyle bir rakip, böyle bir muhaymin var ise Rabbimiz onu da böyle anlıyorsak ne olur? Ondan başka kimseye sevgimizi verir miyiz? Vermeliz. Sevgi de neyi gerektirir? Dedik itaati gerektirir. Onun için muhaymin her şeye kuşatmışsa bu evren onun ise onu severiz. Mutlak sevgi onu içe olur. Mutlak sevgide neyi gerektirir? Mutlak itaati gerektirir. Mutlak itaatinde adı nedir? Allah-u Teala'ya karşı kulluktur. Yani kulluk yaparız? Allah-u Teala. O zaman muheymini hakkıyla bildik, tanıdık, ne yaparız? Kulluğumuzu hakkıyla Allah-u Teala'ya yaparız. Bütün salih amellerimizi onu için işleriz. Allah-u Teala'ya ortak koşmalarız. Ortak koşmak nedir? En büyük zulümdür. En büyük çifirdir. Allah kurusun. Allah her şeyi affeder. Ortak koşmayı affetmez. allah Teala ayette geçtiği gibi her şeyi affeder. Şirki affetmez. Şirk nedir? Ortak koşmak. Evet. İşte muhimin arkadaşlar Allah'ın güzel isimlerindendir. Bunu iyi anlamamız lazım ki hakkıyla ona kulluğu yapmamız için. Çünkü Allah'ın her ismi bizi ihsan derecesine getirir. Her ismi. Her ismi bizi ihsan derecesine götürür. İhsan derecesi demek de nedir bilir misiniz? Yani Resulullah'a cennette konşu olmaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Firdostu olmaktır. Onun için Allah'ın güzel isimlerini bileceğiz. Onun için Resulullah diyor Allahu Teala'nın dokuz on dokuz isimlerinden isimlerinden dokuz on dokuz taneyi ezberleyen ne olur cennete girelim. Ezberlemek değil ki ben ezberledim matematik gibi. Anlamını bileceksin. Neden ezberliyorum? Ben matematiki çi çarpı çi dört neden ezberliyorum bunu? İmtihanda bunu matematikte kullanayım. Yoksa ne gereği var ezberlememiz? Yani ben çarşıda hesap yaparcam, bunu hesapta kullanayım. E Allah'ın güzel isimlerini ezberledik ne oldu? Ne gereği var? Eğer biz onu kullanmasak matematik gibi imtihanda kullanmasan neye yarar? Onun için Allah'ın güzel isimlerini bildik kullanacağız güncel hayatımızda. Hayatımıza dökeceğiz. Tam tersine eğer biliyorsak kullanmadıysak وبالimiz içi olur. Çünkü biliyoruz cahil değiliz. Daha fazla günahımız olur. Cehaletten kurtarmazız. Evet, Muhaymin Allah'ın güzel isimlerindendir. Allah subhanahu wa taala bu isim bu ismi güzel anlamasını güzelce anlamasını ve onu güncel hayatınıza yansımasını bize nasip eylesin. Muhaimin'e hakkıyla kul kulluğu, kulluğu hakkıyla bize nasip eylesin. Hakkıyla kul olmayı da Muhaimin'e bize onu yaşatsın. Elhamdülillahi rabbil alamin. 73. Rabbil Alemin'in güzel isimlerinden El-Mawla El-Veli. İki isim. El-Mawla El-Veli. İki isim birbirine yakın olduğu için beraber getiririz diğer derslerdeki gibi. Gerçek derslerin ilk öncelerinde elfabaya göre yapıyorduk. Sonra mecbur kaldık içiye e, tekrar olmasın diye Baktık, tikrar oluyor aynen. Çünkü birbirlerine benziyor. Top bir araya getirmeye baktık. Ta Bazen üç isim getiriyoruz bir araya. El Mevla El Veli de birbirinden yakın isimlerdir. Aynı anlama geliyor. Mevla 12 sefer Kur'an içerisinde zikre oluyor. El veli 15 sefer oluyor. Allahu veliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila'n-nur. Allah subhanahu wa taala kimin velisidir? Ellezina amanu. İman edenlerin velisidir. Veli nedir anlamı demek için? Eyüp Dost Mevla nedir? Veli he, Veli nedir? Aslında Veli'nin Terim, e, Lugacca Dost anlamı gelir. Veli, Dost. Vilayet. Meselen bir vilayet Meselen bu bu devletin bir vilayetidir diyoruz. Nedir vilayeti? Eskiden Osmanlı devletinde, ha? Asitane varmış, İstanbul yani. Ankara bir vilayetidir. Diyarbakır İstanbul'a tabi olan bir vilayettir. Baghdad İstanbul'a tabi olan bir vilayet. Nedir? Yani o, ona bağlılığını ilan etmiştir. Beyatını ona vermiştir. Ben İstanbul'a bağlıyım. Ben sultan'a bağlıyım. Sultan nerededir? Patşah nerededir? İşte bu vilayet. Onun için diyoruz, Diyarbakır vilayet değil mi? Şimdi kalktı vilayet. Ne kullanıyoruz? Şehir, il kullanıyoruz. Aslında vilayet budur. Va vilayet nedir? Yani va dostluğunu, beyatını ona vermiştir. Vali. Onun için akidede ne diyoruz? El muvalatu vel muhaddat. Dostluk ve düşmanlık. El velâ'u vel barâ. ve dostluğumu ilan etmektir. bara düşmanlığımı ilan etmektir. Ondan beri gelmemi ilan etmektir. Bu çizgi akide de en önemli meselelerdendir. Kime dostluğumuzu ilan ederiz? Allah'a ve Allah'ın kullarına, mümin kullarına. Kimden düşmanlığımızı Bara ederiz, muadet ederiz, düşmanlık yaparız. Baş düşmanımız iblis ve ona uyanlara kafirler. Çoğlar Allah'ın ve bizim düşmanımızdır. ki veli nedir? Dostluktan alır. Kim bizim dostumuzdur? Muminler. Neden dostumuzdur muminler? Çünkü Allah Teala bunu böyle emretiyor. Çünkü olan her mümin Allah'ın dostudur. Allah da müminlerin neydir? Velisidir. Veli nedir? Vilayeti altında olanlardır. Vilayet nedir? Mesela bir kadın bir elçeyin vilayeti altındadır diyoruz. Yani zimmetindedir. O ondan mesuldür. Mesuliyeti altındadır. Zimmetindedir. Eyidir insanlar evren kimin vilayet altındadır? He? Allah-u Teala. Kim mesuldür bulardan? Allah-u Teala. Neden? Çünkü o yaratandır, Rabb'dir. Mevla Veli ikisi birbirine bağlıyor. Ama mevleyden velinin farkı nedir? Mevla cenel anlamda olur. Rahman Rahim gibi. Mevla her çeşin neydir? Rabbidir, razıkıdır. Allah'u mevle el-ibad. Allah kulların mevlasıdır. Bu ceneldir. Veli Özeldir. Kimin velisidir Allah Teala? Müminlerin. Ne dedi? allah veliyul ladina amanu. Allah iman edenlerin velisidir. Ama ne diyor? Allah iman edenlerin velisidir. Ve kafa billahi veliyyun ve kafa billahi nasira. diye ayet. Allah'ın da velayeti bize yeter. ve özeldir. Mevla nedir? Ceneldir dedi. Ama Mevla da Kur'an içerisinde çok yerde geçiyor. Mesela wa'tasimu bihabl wa'tasimu billahi. Ova mevla'kun. Fe ni'mal mevla ve nasir. Allah'a sarılın. O en iyi mevladır. Siz o ova mevla'kun. O sizin mevlanızdır. En iyi mevla en iyi nasir nasir nedir yardımcı affer vallahi müsvet yardım zafer getirir kim getirir nasi e, maula onun için maula kum işte burada ne anlıyoruz herhıt savaşında müslümanlar Dağın eteğine kırıldıktan sonra dağın eteğine çekildiler, dağın üstüne çıktılar. Abu Süfyan'la cemaati geldi. Dediler: "A'la hubal. Hubal yüksek yükselsin. Hubal yüksektir." Ey Ömer dedi: "Resulullah aksine Allah daha yüksektir." Deyerek Allahum mevlana ve la Bizim Rabbimiz, Mevlamız Allah'tır. Sizin Mevlamız yoktur. Siz kime ibadet ediyorsunuz? Put. Put nedir? Taş. O size Mevlamız yapabilir mi? Yapmaz. Kim Mevlamız? Hakiki Allah-u Teala Mevlamız. Onun için arkadaşlar Mevla ne diyoruz Bakara Surasının sonunda? Amener Resul yazısıdan sonra okuyorlar sonunda ne diyor? Ente Mevlana. Allah'a diyor ikrar ediyoruz. Ente Mevlana sen bizim mevlanamızsın. Fansurna alel kavmin kafir. Onun için mevla özeldir muhid lerçindir, mümin lerçindir. Velide cenel e, şey mevla Pardon, mevla ceneldir, veli özeldir. Evet. Allah Subhanahu ve teala nedir? Mevladir. Velidir. Her şeyden o mesuldür, her şey onun vilayeti altındadır. O en iyi dost, allah Teala'dır. allah Teala sana dost olmasa kim olur dosttene? Seversevsev Allah'ı, Allah kimin yar olmaz. Mümin kalbi dar olmaz. Seversevsev Allah'ı, Allah kimin yar olmaz. Mümin kalbi nasıl dar olur? Allah müminin kalbinde olsa, kalbi en geniş olur. Allah en dosttur. Onun için Allahu Teala Mevlamızdır. Huve Mevlana. Ente Mevlana. Ayette geçti gıcım. Allah-u veliyyüllezine amen. Zefere kavuşturan Rabbil alemindir. Eydir mevla dedir. Anlamı nedir? Dostluğun en zirvetidir. Allah'tan başka bizim dostumuz olabilir mi? Olmaz. Hatta biz müminleri niye seviyoruz? Allah'ın sevgisi için seviyoruz. Niye ben mümin kardeşimi seviyorum? Niye kafir sevmiyorum? Allah için sevmiyorum. El-hubbu fillahi vel-bughdu fillah. Allah için seveceğiz, Allah için buğz edeceğiz. Eğer ben Allah için kardeşimi seviyorsam, nedir bu? Yani demek ki ben Mevlana anlamışım. Böyle yansıtacağız hayatımıza. Mevlana. Her şeyi onun için seveceğiz. Her şeyi de onun için buğz edeceğiz. Sırtımızı ona yaslayacağız. Çünkü o nedir? He? Ha? Seyyidul Halk. allah Teala bütün yaratanları bütün evreni kendisi yaratmıştır. O, onun hakimiyetindedir. Ama o da bizi seviyor. Kim ona kulluk yapıyorsa onu seviyor. Ona özel zeferini veriyor. Ne oluyor ona? Veli oluyor. Veli nedir? Dost oluyor. Allah dostları diyoruz. İşte buradan geliyor. Kim Allah dostu olabilir? Çünkü Allah dostu, Allah bu dünyayı zaten dostları için yaratmıştır. Bu dünyada binde bir teneyi yanına dost olarak cennete getirir. Binde bir tane dost olarak yanına cennete getirir. Gördün mü arkadaşlar? Ne kadar önemlidir. İyidir biz bu dostu, allah Teala'yı bizi seviyor. Biz de onu mutlak seveceğiz. Sevgi de neyi gerektirir? Kulluğu gerektirir. Allah bizi bu kadar seviyor. Dost olmak için hiçbir dostun gölünü kırar mısın sen? Hiçbir dostunun emrinden çıkar mısın sen? Bazen bir işi terç ediyorsun. Ya diyorsun bu benim bu dostum bu şeyi sevmiyor. Ben de onu üzmek istemiyorum. Gördün mü? Allah Teala'yı seviyorsan dostluğunu ilan edeceksin. İlan da dilden değil. Neydendir? Emeldendir. Emel nedir? Hı? Hemen Allah-u Teala'nın emrine uyup yasakının önünde duracaksın. Hemen de budur işte. Evet. Böyle hayatımıza yansıtırız. İyidir. Allah-u Teala ki, veli özeldir. Allah-u Teala bize özel bir vilayet vermiştir. Biz onun vilayet altındayız. Eylül özel vilayet verdiği için müminlere, biz ne yaparız? Müminlerin sifatını üstümüze taşımak zorundayız. Eğer istiyorsan Allah'ın özel dost olan Dedik ki Allah o dostlar için bu evreni yaratmıştır. Yanına cennete oları getirsin. Onun için biz ne yapacağız? Gece gündüz çaba göstereceğiz. Allah'a ne olalım? Veli, dost olalım. Mümin olalım. Eydin, muminlik nasıl olunur arkadaşlar? Çok basit. Şeriat paketi önünde. Ona ne yaparsın? Onu getirirsin. O pakette ne var? Çişey var. Yap, yapma. Oları uyguladın, sen Allah'ın dostu olursun. Allah'ın dostu nasıl olursa arkadaşlar? Şeriat peketini uygulayacak. Allah'ın emirlerini yerine getir, yasaklarının önünde dur dost olursun. Çünkü iman budur. Başka bir şey değil. E bunun da içinde ne var? Üç şey var. Bir, inanıyorsun o pakete. Bu Allah'ın emridir, bu Allah'ın yasağıdır. İnanıyorsun buna. İki, bunu ikrar ediyorsun dilinle. Üç, bunu da yerine getiriyorsun. İşte bu nedir? Mumin sıfatıdır. Onun için iman ehl sünnete göre kalpten itikat, dilden ikrar hazalarla amel. Buna ne derler? Dost derler. Bu mümin sıfatını biz hakiki veli, mola bulları anlasak ne yaparız? Allah hakkıyla kulluk yaparız. Hakiki mümin oluruz. Onun için rızası için Rabbil Aleminin rızasını kazanmak için biz gece gündüz ne yapacağız? Durmadan amel edeceğiz. Gece gündüz durmak yok, yola devam. Nede Cennet yolunu. Cennet yolu bizim yolumuzdur. O da nedir? Sırat müstakimdir. O da nedir? Şeriat paketidir. O da nedir? Sahabenin gittiği yoldur. O yoldan gideceğiz. O yolu biz izleyeceğiz. Yani cennetin kapısında kendimizi görmek istiyorsak, Mevla'nın yanına gitmek istiyorsak, ne yapacağız? Ashab-ı kiramın eteğine zincirleme sarılacağız. Ya Ama onlar bizim yanımızda değiller. Kim zincirleme günden bugüne onların eteğini tutmuş biz de onlara sarılacağız. Ashab tabi'in ashabı tutmuş. Etiba'u tabi'in onları tutmuş. Dört imam etiba'u tabi'indir zaten. Bugüne gelen onların eteğine sarıldık biz. Hakikî müminler. Demek ki Mevla'yden Veli Neyi gerektirir? Hakkıyla kulluğu gerektirir. Allah Mevlamızdır. Bize rızkımızı verir. Bizi gözetmesi altındadır. Bize makayet oluyor. Hafizdir. Rakiptir. Bu dünyada Ve o dünyada Hakiki Mumin olsan Allah bu dünyada seni kurur, o dünyada da yanına alır. Ne diyor Allah subhanahu wa ta'ala? وَكَانَ kana hakkan نَسُرُ nasrul Bu üminleri haktır üzerimize, zefere kavuştur. O zaman hakiki mümin olacağız, zefere kavuşalım. O zaman mümin olduk hakiki, Allah bu dünyada da bize zefer, o dünyada da bize ne? Zeferin en büyüğü. Nedir? Allah rızası. O da nedir? Cennette Allahu Teala'nın yanında olmamız. İşte mevla veli. Abdül Mola olur mu? Olur. Abdül Veli olur mu? Olur. Bu kişi de addır. Olur. Çocuğunun adını Abdül Mola koyacaksan Abdul Veli de koyacaksın. Allah'ın güzel adlarıdır. Abdul Veli hocamız Allah onu Özbekistan'da şeyden kurusun. Onu şu ana kadar en büyük davetçilerden ehli tevhididir. 20 kusur senedir onu Özbek hükümeti Abdülvali hocamızı aldılar. Şu ana kadar bilmiyoruz sağ mı, ölü mü bilmiyor kimsin. Sağ ise mahpusandaysa Allah ona sebet versin. Sabır versin. Ölmüşse de ona Allah rahmet eylesin. Cennetine getir. Özbekistan'da tevhidi ilçe ayanlardan olardı. Abdülveli. Neden bunu da zikrettim? Çünkü adı Abdülveli olduğu için o da bize ihtiyacı var. Şu anda. Unutmamak lazım. Evet. Allah hepimizi Allah hakkıyla Veli'ye Mevla'ya kulluk etsin. Hakkıyla o Mevla'ya kulluğu bize nasip etsin. Çünkü o kulluk mümin sıfatıdır. Mümin sıfatı da Allah'ın gözetimi altında. Demek ki biz hakkıyla olsak ne olur? Hem bu dünyada hem o ahirette kazanmış oluruz. Fakir olabiliriz. Ama Allah bize bir kanaat verir. O fakirlerin yer üstün geliriz. Zayıf olabiliriz. Ama Allah bizden zalimi korkutur. Bize gücü yetmez. Ama imanımız zayıf olsa, bugün de çizimi zalim bize musallat. Allah bizi hakiki mümin etsin. Hem bu dünyada kazanalım hem o bir dünyada. Velhamdülillahi Rabbi Alemin.